nam-ı ruhî. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Usûl-u Dersimiz orada kalmıştı. Usûl-u fıkh. Yahûva bu usûl-u fıkh lâ habbe min hâzıhî. ilmin lakabıdır. Usul-ül kelimesi, daha doğrusu terkibi, terkibi idafidir. Yani usul ile fıkıh kelimesinden terkib edilmiş usul kelimesi fıkh ilave edilmiş. Bir tercihli de vakidir. Biraz sonra mütannıf diyecek ki bu usul ilmi için yani usulü fıkh lafzının müsamahı için iki cihetten tarif yapılmıştır. Birisi lafzi olan tarif, birisi de olan tarif. Bu soru soru bu söylemeyince akla hemen şu soru gelir. Neden usulü fıkıh sadece lakabî tarifiyle tarif edilmedi? veya hatta o lakaptan da önce olan terkibi izafi dediğimiz usulü fıkıh terkibi izafi olarak niye tarif edilmedi? Ayrıyeten usulü fıkhın tarifinde lakabî olan yani alemi olan tarifede ihtiyaç duyulmuş. Bu bir sorudur. Bu sorunun cevabında biz biliyoruz ki önce şunu da söyleyelim ondan sonra bu sorunun cevabına geçelim. Molla hadretleri Hazretleri usulü fıkhı tarif ederken önce lakabî olan tarifini yapacak yani usulü fıkh terkibi izabî nakledip bu ilmin müsemmasına ne yapıldı? Alem yapıldı. Bu ilme alem yapıldı. Dolayısıyla yani lakap derken lakab alemiydi bu. Alem yapıyor. Burada demek ki bir terkibi, izafi var. Bir de var. Bu ikisinden neden musallı lakabî olanı önceye aldı, izafi olan tarifi sonraya bıraktı, bunun hakkında zaten medin konuşacak. Ancak Lakabı olan tarihe ihtiyaç nedendir? Herki bir ibadî olan tarihte bu işi dikip ya?'' diye sorulan soruya cevap olarak ismiğini cevabını veriyor. Cevap olarak şunu ciktiydi: Lamma ihtiyaj ila maqilafti usul il fikr anma na h lam yuqal anhu lam yeshan jimiyah masaili usul Şayet bu usulü fıkı tertibi içinden bu ilme alem yapılır lakap yapılıp lakabi lakab tarihi yapılmayacak olsa iyi o zaman bu tarih bu ilimde anlatılacak olan mesailin tamamına kamil olmaz bu tarih o mesailin tamamını kapsamaz kapsamaz neden çünkü Lanma ana alacak usul el ediliyor. Usul fıkıh derken oradaki usul kelimesinin manası nedir? Edilme demek, denilme demek. Mane bu olunca ve ilmusun fıkıh mecmu el kavaidi mutallat edil edilme semkili ve tercih ve ve Halbuki okuyacak olduğumuz usul fıkıh ilmi Sadece delillerden vahit yapmıyor. Sadece delillerden vahit yapmıyor. Bunun yanında delillerle birlikte hep hakikaten o delillere taluk eden o külli kaidelerin ka tamamını anlatacak. Bununla birlikte tercihten bahsedecek. Yani deliller çatıştığı zaman hangi delil tercih edilmelidir? Ondan vahit yapacak. Ayrıca tabi onun da Fatimasinda iccetat diye bir vak açacak, iccetat metni de anlatacak, bir de akşamdan bahis yapacak. Eğer ki usulül fıkıh deyip tertibi ibadini ibadii ile tarifi yapmış olsa idi, lakbii bir tarif yapmamış olsa idi, delillerden bahis yapmış olacak. Yani bu kitap sanki sadece delillerden bahis yapıyor anlaşılacak. Halbuki bu kitapla delillerle beraber üç şeyden daha bahis yapılıyor. Onun için diyor ki biri kısaca, ve <gülüyor> ve Eğer bir tarihi sadece ibâbi olan yani usulü foko terkib-i zafiyle yapmış olsa idi, sadece edinleden vahit yapmış olacaktır diye üç tanesinden yani tercihten, iç ve akşamdan vahit yapmış olmayacaktır. Bu itibarla biraz sonra Rus'anlık kendisi de ibarede bir ifade kullanacak, diyecek ki bu ilmin nesi vardır? İki yönden tarifi vardır. İşte o iki yönden tarife yani terkibi lakabi olarak, terkibi ızafî olarak tarifi vardır diyecek bunu demesinin sebebi budur. Lakabi de ihtiyaç duyulmaktadır. Sebebini de birazın düşürür. Birincisi bu. İkincisi dedik gibi usulü fukuh nedir? Ve huva lakabun usulü fukuh lakab Neye? Nihazel-i, usulü fıkıh, lafzı, burada murat nedir şu anda? lafsıdır Müşemmâ değil, isimdir murat şurada. Usulü fıkıh, ismi, lafzı, lakab nihazel-i, bu ilmin lakabıdır. Lakab, biz biliyoruz ki, ne için lakab getirilir? Lakab, ya necih için veya zeml içindir. Ya necih için getirilir, için, Veyahut da zemmetme, kötüleme için getirdik. Burada tabii ki mecih için gelmiştir bu aşika. Peki buradaki lakabın mecih için olduğuna işaret var mıdır? Yok. İşte ona giriş yapıyor şimdi vallaha. Diyor ki öyle lakab ki bu neyi işaret ediyor bu? Hukukun metnasını temeline işaret eden bir lakaptır o. Usulün fıkıh ne demek? Hukukun metnası, lügat manası itibarıyla. Fıkhın temeli demek. Peki soru, bir şey fıkhın temeli olunca medih mi olur? Evet medih olur. Neden? O nedeni de ibarenin ikinci kısmıyla anlatıyorum Allah'ın şeridi. Ellezi hukuk İyi bulunanu, saadetin %100'ü. İnebediye'yi saadet onunla elde ediliyor. Neyle? Kıt'la. İşte böyle bir şeyin temeli olan şey nedir? Ondan daha da büyük bir şey. Dolayısıyla bu nedir? Yani buradaki lakap niye getirilmiştir? Meclih için getirilmiştir. Birinci kısbu bu. Şimdi bir soru daha sorabiliriz bunu. Nedir o? Dedik ki bir مُجْعُلُمْ بِسَوْنْهِ بَدَّ الْفُقْ اَلَّذِ بِهِ تُنَعْ لَا سَعَادَةِ اِنِيَّةِ وَالْدُّنْيَةِ ve dünyevi saadete kendisiyle nail olunan fıkhın temelidir. Bu. Ne? Usulü fıkh. Bu temeli olduğundan dolayı, temeli olmasına işaret ettiğinden dolayı burada medih var diyor. Şimdi biz dedik ki Usul-ül Bu ilme lakab yapıldı. Yani önceden terkibi idi fıkın temeli demek idi. Terkibi izafi içerdi. Biz bunu alıp da bu ilme alem yaptığımız zamanda o usul kelimesinde hala o lugavi mana olan metna, temel manası kalır mı? Bu sorudur. Bu soruya cevap veremezsek, mechi de edemeyiz. Biz burada medih var dedi. Burada medih var, doğru. Nasıl var? Çünkü usul fıkıh, lügat manası itibarıyla fıkhun temeli demekti. Fıkhun temeli fıkıh nedir? Dünya ve ahiret saadetine kendisiyle nail olunan şeydir. Büyük bir şey. Ve onun temeli ne olur? Daha da büyük olur. Öğrenmiş olduğumuz mana usul fıkıh lafzında terkibi izafi, yani lukat manası itibarıyla verilen bir manadır. Halbuki biz şu anda neden bahsediyoruz? Terkibi izafi olan tariften değil, Lakabı olan tariften bahis yapıyoruz. lakaptan Lakabdan bahis yapıyoruz. Usulü fıkı, lafı, bu ilmin lakabıdır diyoruz. İşte lakabın özelliği de bu. Nedir lakabın özelliği? Lakabın özelliği lukat manasını da hala kendi manasının da kendisinde mülahaza edilmesi demektir. Olur mu? Lakapta ne vardır aynı zamanda Medih için olduğu gibi nereden nakledilmiş ise o e, lügavi mana hala bu kelimede nedir? mulahaza edilmektedir. Mesela husamud dil. Ne demek? Dinin kılıcı yani bu için dinine alem olarak yapılıyor bir alem yapılıyorsa, isim yapılıyorsa hakikaten o mana düşünülerek yapılmaktadır. Peki, neyse o tarafına girmeyeceğim valla. Peki bu demek ki مُجُعُلُمْ لِكَيْنِهِ مَبْنَ الْفُقْ اَلَّذِي بِهِ تُنَعَلَى سَعَادَةِ دِينِيَةِ وَتِينِيَةِ Usul-ül fukuh biz şu anda ondan bahis yapıyoruz, lakak olan o lafız. مَنْ قُولٌ عَنْ مُرَتَّبٍ اِنْ terkibi izabiden nedir bu? nakledilmiş? Onu biraz önce de söyledim. Yani husun, muzaftır, fıkıh muzaftun ileyktir. Bu bir terkibi izabidir. Bu terkibi izabiden nereye nakledildi? Lakab olarak bu ilme isim lakab olmaya nakledilmiştir. <gülüş> Ve <külüş> lehu Şimdi lehu zamiri ilerişine bakarsak bir kulli i'tibari tarifun geride geçen usulü fıkıh lafıdır. Ve biz hep usulü fıkıh lafı, ismi bu ilme nedir dedik? Lakabdır dedik. Selehullati <gülüyor> hullaviyiz ise usulü fıkıh lafının o isme racidir. Ama ona lafı olarak racidir. Ya onun mecnulüne. Diğer bir ifadeyle müşemmasına racidir. Onun için bakarsanız sizin istaplarda Lehu'daki zamir için ne der? Gusemmâ usûl-ül der. Buna ne derler? İstihdam derler. Eğer zamir geride geçen merci'in meslulüne râci olursa, geride geçen merci'in lafzına değil de meslulüne râci olursa buna istihdam derler. Yani burada istihdam vardır. Dolayısıyla lahu bakınız, tarifler isim için değil, müsemma için yapılır. Biz neyi tarif ediyoruz? usulü ü fıkıh. Usul-ü fıkıhın bu ilginin ismidir. Tarif ise o isim için değil ya, o isim neye isinse, ki ona müsemma diyoruz, onun için yapılır. Dolayısıyla buradaki zamiri zamini, lehudaki huzamirini geride geçen usulü ü fıkhın lafına değil, o usulü ü fıkhın lafının mesulü, müsemması olan, bu kitaptaki bütün metaili içeren müşemmaya göndermemiz gerekiyor. Çünkü tarif onun için yapılıyor. Onun için bu usul-ü fıkıh isminin müşemmâsı için vardır. Ne vardır? Bikundi-i'kibari her bir itibarla Yani lakabî olması itibarıyla da her bir olması itibarıyla da vardır. Ne tarifun? Her biri için bir tarif var. Burada her biri tek tek tarif edilecektir. Kaddeme-i İbnül Hâciz el İbnü'l-Hâcik lakabî olan tarihi nafıstır takriben. Şimdi muhasısra önce lakabî olan tarihi yapacak, sonra ifâdî olan tarihi yapacak. İbnü'l-Hâcik de usul kitabında önce lakabî olan tarihi yapmış, sonra ifâdî olan tarihi yapmış. Mollah Hussein de yapacak. Fakat İbn-i yapmış olduğu aynen Mollah Hussein'dir yapmış olduğu önce lakab tarif sonra ibabi tarifte bir hataya düşmüştür diyor. Kim Mollah Hussein? Nasıl bir hataya düşmüştür? Önce usul-ü fukhı lakaben tarif etmiş ama tarif içerisine fukhın tarifini de ne yapmıştır? mezlul olarak koymuştur. Dolayısıyla daha sonra terkibi bir idabi yaparken önce usulü sonra fıkı tanımlayacak ya o fıkı bir daha tarif etmiştir. Dolayısıyla usulü fıkıf tarifi içerisine fıkıf tarifini sokarak daha sonradan terkibi-i olan o tarifi yaparken de fıkıf bir daha tarif ederek fıkıf tarifinde ne yapmıştır? Tekrar yapmıştır. Molla Kusel bunu yapmamış. Yani fıkı, usulü fıkı tarif etmiş, laqabi olarak fıkı da tarif etmiştir ama bu fıkı tarifini laqabi olan usulü fıkın tarifi içerisine sokmamış. Nasıl olmuştur bu? Bunu şimdi okuyalım. Katbene İbn Halik i̇bn laqabiye İbn Halik laqabi'un tarifi tafsimu. Ala vetli, İdihhet üzere ki lecmel bu tariften lazım geldiğine et tekraru fi tarifin fukh fukhın tarifinde tekrar lazım geldi. İbn-i Hacif usulü fukh nasıl tarif edilmiştir? Aynen şöyle tarif edilmiştir. Demiştir ki ve huva el ilmu bil gavahidinleti yusavassalü fihâ ilâ istimbatın ahkam şerriyyetini fariyyeti min edillet hep tâfsiliyye usulü fukhü İbn-i Hacif'in tarifi bu. Daha sonra İbn-i Hacif tarif eder. Yani usulü fukkı, belki bir olarak ele alıp önce usul, sonra fukkı tarihe ederken fukun tarihinde de diyor ki: o al-ilmu bilahkam sharriyye el farriyye min adillatih tasilî". Fukun tarihinde söylemiş olduğu Bu ifadeler nerede de geçiyor? Usulü fukun tarihinde de geçiyor. Bakınız fukkun için İbn Hacip diyor ki: "Ne bir fukun diyor? O al-ilmu bilahkam sharriyye el farriyye min adillatih tasilî". Usulü Fakın tarihinde ne demişti, nakdi olan usulü Fakın tarihinde orada da demişti ki, Dawal ibu bil kawaiiindeki yuvası şimdi bakın Fakı gidiyor, Fakın tarihine gidiyoruz onun üzerine. İla isim batah akdam işler ilgetil fabilgetim edillete hafsiyiyi. Hafsiyiyi edilmeden şer'i ve ferî olan akdamı çıkarmanın adı nedir <gülüyor> zaten? Usul nedir? Usul işi o kavahit. Usul nedir? Kaidelerdir. Külli kaidelerdir. Biraz sonra ona girecek belki. Usul, külli kaideler. Mesela, kullu bilvucud, usulün bir kaidesidir. Kullu tahrim usulün bir kaidesidir. Kullu haf, yufidu mezzulehu, kapan. Usulde bir kaidedir bu. Böyle külli kaideler, usul. Fıkıh nedir? Fıkıh, o külli kahiteleri kullanarak hükme gitmektir. Mesela, akî mushalatı ve ta ta la ta'arabu yüb-te'ala buyuruyor. Bismillah. Akî mushalatı. Namazı Kıbrıs. Fakih ne yapar? Bakınız fakih şimdi yapıyor. Fakihçi fakih akî mushalatı'ya bakar. Orada ne var? Akî bu. Nedir bu? Emir. Neden o zaman? Akî mushalatı emru. Kullu emrin yufidul vücube. Hakim-u salate yufidul vücube. Fıkıhcı bunu yapar. Yani kullu emrin yufidul vücube kuralını koyan kimdir? Usulcudur. Usulcü o kaideyi, külli kaideyi koyar. Fıkıhcı da o külli kaide ile sehletül husul olan suvrayı da takarak bir kıyas yapar daha doğrusu nazar yapar Onunla nereye gider? Sonuca gider. Usülcünün koyduğu kaidene kullu emrin yufidül vücud Bakınız fıkıhçı şimdi ne yapıyor? Bu kural ile sonuca varıyor. Bütün çıkarıyor. Nasıl çıkarıyor? Bunu fıkıhçı yapıyor. ha. Usülcünün işi bu değil. Usülcünün işi o külli kaideyi bulabilmek ortaya koyabilmek işte o külli kaideleri ortaya koyabilen kişilere mükemmelidir. Neden dört de farklı iştihadlar vardır? Usuldeki yani usullerindeki o külli kaidelerde ihtilaf olduğundan dolayı. Külli kaidede ihtilaf olunca sonuçta da ne olacaktır? Hükümlerde mutlaka ihtilaf olacak. Çünkü hükümler o külli kaidelerden çıkarılmaktadır. Usulcu, ''Kullu emni yufidu el mucube. Bunu ortaya koydu mu? ne yapıyor? Bakıyor. Emir nerede var? Kur'an-ı Kerim'de. Orada var. Hemen alıyor onu. Orada var. Ondan sonra usul günün koyduğu kuralı kullanarak ki bir sonraki dersimiz inşallah olacaktır denil konusunda bunu daha tavsılattı görecek Onu kullanarak nereye gidiyor? Hükme gidiyor. Yani namazın farz olduğuna gidiyor. Fıkıhçı bunu yapıyor. Biz buraya nereden geldik? Buraya şuradan geldik. İbn-i usulü fıkıh tarif ederken bu tarifin içerisine neyi de koymuştur? Fıkhın tarifini de koymuştur. Hangi tarihte Lakabi olan tarih, Lakabi olan tarihi öne almakla doğru yapmıştır İbn-i Fakat fıkhın tarifiyle onun içerisine, içerisine koyup daha sonra izafi olan tarife geçtiğinde onu bir daha söylemekle tekrar yaptığından doğru yapmamıştır. İbnü i Hadif'te maksudun bizdat olan lakabi tarifi, lakabî tarife bakışı ifade kullanıyoruz. Maksudun bizdat olan tarifi. Neden? Biraz önce şöyle bir konu. Terkibi ifati olan tarifte sadece edinleden vahit yapılır, diğer üç şeyden vahit yapılmaz demiştir. Değil mi? Ahkamdan, iştihattan, tercihten vahiş yapılmaz. Ama lakabî olan tarihde şu kitapta okuyacak olduğumuz bütün bölümlerden, bütün mesailden vahiş yapılacak. Onun için maktubun mizah olan tarihdir. Ve önce de 12 yılın mesleği. İbn-i de ondan dolayı lakabî tarihi önce getirmiştir. Mollakusler de okumuş olduğumuz mithakında Usulün tarihini ondan dolayı önce getirmiştir. Getirmiş ama Valla husre i̇bn Hâcib'in düşmüş olduğu hataya düşmedin diyor ben. Yani lakabî tarihi yaptım, akabimdeki vâbi olan tarihi de yaptım ama e, lakabî olan tarihin içerisine usulün, e, fıkhın tarihini koymadı Hakikaten öyle mi yaptı? tabak evet, öyle yazdır. Biraz sonra tarihin ne zaman Usul nedir? علم النيورفهي Usul tarihi budur. Allahu ekber. Fıkıh tarifi nedir? Marifetünneci malaha wa ma alayha. Amaleh basit. Bu tarih oldu bakın içerisinde. Oldu. Şimdi bize bunu anlatıyor burada birinci bölümde. Ondan sonra temsih sahibinin lakabî olan arifi değil de izafi olan arifi öne getirdiği, niye böyle yaptığını da biz şöyleydi. قَدَّمَيْتُنْ حَاجِبَ اللَّقَبِيَّ عَلَا وَكِمْ نَجْمَ مِنْهُ تَكْرَرْكِ تَارِخِ الْخُبْ وَقَدَّمَ صَحِبُ الْتَنْفِحِ Tensih sahibi de takdim etsin El-İzafiyya. İzafi olan tarifi önce yaptı. Sonra lakabî tarifi yaptı. Peki bu takvimin gerekçesi var mıdır? Burada söylemiyor ama var. Terbiha açarsanız görürsünüz. İcmiri de değinmiştir ona kısaca ama terbih daha genişmiştir. Diyor ki sen peh sahibi Usulü fıkıh, bu ilme lakaptır diyorsunuz. Bu ilme lakaptır diyorsanız demek ki bu bir yerden naklebi. Nereden naklebi değil? Terkib-i izafiden. Usulü fıkıh, bu bir terkib-i izafi siz bu terkibi izabiyi alıp ne yaptınız? Bu ilme lakab yaptınız. Ha demek ki önce olan nedir burada? Terkibi var. Menkulun amhu var, terkibi izabiyi. Menkulun ileyhi var, o da terkibi e, alemi lakabiy, tarihi lakabiy yani öyle diyor. Terkibi izabiyden yani menkulun amhudan Men bunun ileyhe demek ki önce olan silmahtır nedir? Men bunun yani tertib bir Ben de onun için diyorken ki sahidi tertib bir izabidir. Ben onun da gerekçesi bu. sahidi tertib bir izabidir. Ben de onun için diyorken ki sahidi tertib Maksudun bizzat Ben de onun için diyorken Maksudun bir taz, lakabî tarihi. O önce hangi tarihi yaptı? Belki bir ibadî olan tarihi yaptı. Dolayısıyla maksudun bir olmayan olma yani. Belki bir ibadîyi, belki belki e, lakabînin, lakabî tarihin evdeyine aldı. O da böyle bir hata yaptı. Herkes hata yaptı. Peki, vakut bir Peki bu kitapta ne yapıldı? Bu kitapta diyor, takdim edildi el-maksus, el-maksudu bizzat olan lakabî tarif, ifadî tarifler önce getirildi. Nasıl hem de alâ ve cillem tekrar İbn-i yaptığı gibi tekrar lazım gelecek şekilde değil, tekrar lazım gelmeyecek şekilde bu yapıldı. Bir, nasıl bir hiyar tarifin râcihî âlel-meşhur. Meşhur olan tarif üzerine racih, daha geçerli olan bir tarih tercih edilerek bu yapıldı. Bu tercih edilmiş oldu. Hayt-ı kıyım denilmiştir bu tarihte. Nedir usulü fıkh? İlm nedir? Usulü fıkh bir ilim. İlim nedir? Şimdi birinci soru usulü fıkh nedir? İlm bir ilim. İlim nedir? Üç manada. Üçünü de vereceğiz. Birisi meleke. İkincisi kavaih, külli kaide. Üçüncüsü delinden külli kaideleri idrak etme. İmin manası üçünden birisi. Peki burada tercih edilen hangisidir? Hepsi de olur. Tercih yapmamıştır Molla Kusre. Molla Kusre ne yapmamıştır? Tercih yapmamıştır. Yani burada murat, bu üçün şu manadır dememiştir. Halbuki, belki de bir sonraki derse kalacak olan hani ''İlmun yorafu ihî'' derken o ''yorafu'' marifet. O marifet ne demektir? Onu tanımlarken şekilde yakın mana verecek ama burada tercih edilen mana budur diyecek olur. Niye? O gerektiğidir onun için. Burada ise, <gülüyor> isterseniz usulü fıkım tarifindeki ''İlmundan'' ''Meleke'yi alın'' İsterseniz, melekeyi değil de kalaidi alın, o külli kaideleri diyordu ki o sürf, onu alın, isterseniz delilden malum olan, delillerden elde edilen kaide-i külliyeyi idrak etme, anlamadır deyin. Üçü de oldu diyor. Orada da bir soru var, onu orada soracağız geldiği zaman. Ne o? Birinci olarak neyi söyledi? Meleketun. Nedir ilim? Meleketun. Yahu madem ki ilmin üç tane manası var. Meleke olabilir. Kavaif olabilir. İmhidratül kavaif han delil olabilir. Neden bu üçünden melekeyi ilk önce cikretti de diğer iki tanesini sonraya bıraktı? Onun cevabını vereceğim. Bu sorunun cevabını okuracağız inşallah ama söyleyelim onu gene de hazırlık olsun. İler, biraz sonra anlatacak olduklarımız var. Çünkü meleke dediği zaman, bu sünnedir ilmun. ilmi meleke olarak tarif ettiği, meleke olarak söylediği zaman, ilim meleke dediği zaman, Allah yelle celaluhunun ilmi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmi cibril ile Emin'in ilmi bu meclinde söyleyeceğidir şehte ona bir de mukallidin ilmini katacak bu dört, ilim tarife hiçbir girmesin diye meleke-i Nasıl ona sonra ne demektir anlatacağız melekeyi anlattığımız zaman anlayacağız ki buradaki ilim kelimesinin tahtına ne allah Teala'nın ilmi, ne Peygamberimiz Efendimiz aleyhüm falatü vesselamın ilmi ne Kibri'li Emin'in ilmi ne de mukallidin ilmi Ancak eğer bir tutar da tarifi kavait diye yaparsak yani ilim nedir? Kavaiftir dersek, melekete derse de anlattık. Kavaiftir dersek veya idrakul kavait dersek o zaman Allahu Teala'nın ilmi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmi, Cibri i ilmi ve mukaddim ilmi et girer. Yorofu bihi derken o bihi ile onu tarihten çıkarırız. Bu bir zorlanmadır, tekellüktür bu. Nasıl tekellüktür? Niye tekellüktür? Onu dolayacağız. İşte nutanlık, ilim usulü fıkıh nedir? İlimdir. O ilmin üç manasından özellikle melekeyi önce getirdi ki bu dört ilim hiçbir mesim buraya onu çıkarmak için bir külfete katlanmayalım diye yaptı onu. Oldu mu? Geleceğiz. Geleceğiz. Meleke. Meleke nedir? Melekeyi biraz sonra kitap yani, öyle meleke ki hasıl edin, gelir. Ne ile? Neden? ''Mini rakil hava'yı marraten bade o usuldeki genel kaideler var ya, o kaideleri bir defa, bir daha, bir daha, bir daha tekrar tekrar onları tekrar tekrar idrak etmeden, anlamadan kişide usule gelen melekedir. Melekenin kendisi nedir? Meleke, heybiyetin, rahatsızatın, nüfus kişilerde yerleşmiş olan bir niteliktir. Kişide bir nitelik nasıl yerleşir? Mesela bana deşeler ki şu ahleyi yap, ben yapamam. Ama marangoz bunu yapar. Niye yapar? Onda yerleşmiş olan bir melek bir kabiliyet var. Nasıl yerleşti? E, çocukluğundan beri çalıştı, çalıştı, uğraştı, uğraştı. Onda bu kabiliyet meleke oldu. Artık ona getirdiğiniz zaman malzemeyi hemen size güzel bir şey yapar verir. İşte o melekedir onda. Marangozdaki meleket var. İşte bu melekede... Usul kaidelerini tekrar tekrar, çok defa tekrarlamaktan, idrak etmekten kişide usule gelen bir melekedir. Ne? İlim. İlim Peki bu meleke ne işe yarar? Öyle ya, marangozun melekeci, masa sandalye her neyse onları kütüphane yapmaya yarar. Peki bu vahit konusu olan usul meleketi Hangi kişide meydana gelirse o meleke ne işe yarar o kişide? Yuktederu <gülüyor> biha. ibare devam <ediyor>. O meleketi yuktederu <gülüyor> biha. O meleke ile kadir olunur. Kişi güç götürür, yapabilir. Neyi yapar? İdrakatin cüz'i yekimi. Mübarek her kelimesiyle bizi uğraştırmak için çalışıyor gayret ediyor. Allah rahmet eylesin. Rahimahullah. <gülüyor> Efendi Hazreti Kudüs'ü Ruhu hiç unutmuyorum. Bu usul bu camide daha önce de okunmuş Haban tarafında. O zaman da biz iştirak ederdi. Efendi Hazreti derdi ki, Kudüs'ü Ruhu bu alimler, bu eski alimler, bu ilimleri niye bu kadar zor yaptılar? Hocalar başka işle uğraşmasın diye. Hocalar başka işle uğraşmasın diye. Hakikaten her kelimesi Sanki özenle seçilmiş, sanki bir takım çok bilgiler vermek istiyor, uğraştırıyor. Hem anlaması için hem anlatmak için, her dinleyenin anlaması için. Hep uğraşma var. Bakınız şimdi biraz daha uğraşalım. Ne diyor? Meleke, nedir bu meleke? Yoksa ben o biha, o meleke ile kadir olunur, <gülüyor> güç getirir. <gülüyor> Neye? İdrakatin cüskiyeti cüz'i idraklere. Ne demek bu? İdrak kelimesinin cüz'iye, o cüz'e olan nispeti, cüz'i geçin diyoruz ya o idraklerin cüz'iyiz. Yani cüz'e nispet edilen. idrak kelimesinin cüz'e nispeti ilmi, maluma nispeti kabul Yer Diğer bir ifadeyle idrakın müteallakına nispeti kabul eder. Bu idrak anlamanın müteallaklı, alakalı olduğu şey nedir? Meş'eledir. Dolayısıyla buradan biz hangi manaya gidiyoruz? İdrakatı mes'a ile cüziyetin Biz Cüz iyi olan meseleleri idraka ne ile tabir olunuyor? Bu usul ile, yani bu meleket ile oluyor. Oldu mu? Nasıl? Biraz önce ekr-i misali yaptım ya, yapmıştık ya, işte onu. Bu külli kaideler kişide meleke haline, kabiliyet haline geldiği zaman hem de râsikâfin nüfuz, içerisine yerleşmiş artık onun. Yoksa adam bir kaideyi öğrenir, tatbik eder, daha sonra unutur. Bu meleke değil. Meleke olabilmesi için yerleşmesi lazım insanın işte o insanın içerisine yerleşen meleke ile kişi ne yapar? Kıyamete kadar gelecek olan fıkıh sorularına cevap verir. İşte usul fıkıh. Böyle bir meleke. Eğer bir kişi bu usul ilminde mahareti test ederse o kıyamete kadar gelecek olan sorulara ne yapar? Cevap verir. Çünkü bu melekede ne işe yarıyor? Söylüyorum ya bir ha, Bu meleke ile tabir olunur. Neye? حَلَا اِذْرَاكَاتِنْ cüzdiyeti. Cüz'i meseleleri idrak etmeye. Nedir o cüz'i meseleler? Kıyamete kadar gelecek olan soruların cevabı olan ahkamdır. Ya! Şimdi, bunu söyledik tam yerine oturacak şimdi söyleyeceğim bütün şifre. Meleke iki kısımdır. Allah Allah! Nedir? Birincisi Meleke-i ikincisi ise meleke istihvari. İstihbari. meleke midir burada melekeden katılılan yoksa melekey i İstihbari midir? ki bunun usullerine alakası var. E madem Mullah Hussevi okuyoruz, bunları burada bir defa mutlaka görmemiz lazım. Aksi takdirde bu kitabı ileride bir tarihte okutma imkanı olmaz. Ne olur peki? Sadece ibaresini okur gider. Ama ne anlatıyor, ne vermek istiyor onu anlayamazsın. Meleke iki kısım. Biri istihfalidir, biri istihlalidir. Meleke-i istihfali ne demek? Meleke-i istihlali ne demek? İstihfal, tat güler. olan meleke demek kişiyi, her türlü mes'eleyi halletmeye yetecek kabiliyeti kendisinde oluşturması. Bakınız İzmiri'de tarifi var bunun. Tarifini içinde de çok güzel söylüyor. El muradü bin meleketi hahunâ diye meleketül istihsâli meleke-i istihsâldir. Bir Mana. Ne demek meleke-i istihsâl? En yetûna min minel mehkâdî ve şerâîf. Bir kişinin yanında, kendisinde ne var? Kaynak var, ne var? Şartlar var, yani aracı dereci var yanında adamın. Neye? O kaideleri elde edecek, etmeye yetecek neşi var adamın? Elinde malzemesi var. Buna meleke-i de. vermesin. Meleke-i ne demektir? Meleke-i ise ona da el-ahlu bil derler. Aslında ceride o konuya girmedim tamamen felsefe olduğundan dolayı. Ancak burada meleke istihbariden getirince konuyu İstihvâri Meleke'yi anlatıma getirince aklın dört mertebesi var. O dört mertebeden bir tanesi el-ahlu bil-fi'l. El-ahlu bil-fi'l ne demektir? meleketu iskimbâti nazariyâti min zaruriyyâtı. Zaruriyyattan nazariyatı çıkarma kabildir. Ne demek nazariyat? Ne demek zaruriyyat? Bunu bileceğiz ki çıkarmaktan bahis yapalım. Zaruriyyat demek insanın beş suyu organıyla algılamış olduğu bilgiler zaruri bilgiler. Biz bu zaruri bilgilerine bunun dışında başka da vardır. Ama kestirmeden anlatıyorum onu. Biz bu daruri bilgilerle ne yapıyoruz? Bu daruri bilgilerle nazar yapıyoruz. Nazar nedir? Nazara baktı demektir. Ama mantıkla nazar bakmak demek. Ki. Nazar, terkib-i umuril malumeti li yetevasfale Malum şeyleri düzmek, tercih etmek niye? Meşgûle ulaşmak için. Bir misal, mesela bu alem son kadar mı yaratıldı, Yoksa evveli yok. Sonradan mı yaratıldı? Hadis midir? Yoksa hadim midir? Evveli yoktur. Bu hususta biz ne yapacağız? Malum olan bilgilerden meşhur olan bu bilgiye ulaşacağız. Malum olan bilgi nedir? Bir tanesini ne alıyorlar. Taayyub. Bu alemde fizikçiler de söylüyor bunu. Bir takım ne var? Değişmeler var. Hemen bu malum olan, alemin tağayyürü malum. Bu malum olan tağayyürden ne yapıyorlar? Bakınız, nazar yoluyla müshul olan bu alem onadan mı yaratıldı yoksa evveli olmayan bir alem miyiz? O hususta bizi ne yapacağız? Bilgilendireceğiz. El <gülüyor> alemu mutagayyirun kullu mutagayyirin hadisun. El alemu hadisun. Bu el alemu mutagayyirun, kullu mutagayyirin hadisun nedir? Nazar. Buna delil derler. Bu sonraki dersi göreceğiz. Buna nazar denir. Neyden nazar? malum <tortunitli> Malum olan şeyleri diyelim. Nedir o? Elan-ı teghayyur-i kulli tebayyun vardır ki teveccühü hadis midir, değil midir ona var. İşte istihbani olan melekede bu e, mahlumattan, yani davriyattan neyi elde etmedir? Nazarı istimbat etmedir. O meleke, o kabiliyetin kişide olmasıdır. Yani hazır bilginin kişide olmasıdır Selim'e manası itibarıyla. Peki burada masraf melekeyi istihbari midir? Melekeyi istihbari midir? Burada masraf melekeyi istihbari diyor İzmir. Neler? Çünkü istihdari e, olan bilgiler, kişide hazır olan bilgiler. İstihsali olan ise öyle değil. O, kavaiye bütününü bilip, kıyamete kadar gelecek olan bütün mesai ile, olan ile cevap üretmedir. Dolayısıyla buradaki meleke, istihsali olan meleke olması lazımdır. İzmir'ye bakarsanız bunu görürsünüz. On işin diyor ki, Meleki, diyor? tam, hazırlıklı olma. gelecek olan ameli mesai ile çözüm üretmede tam donanımlı olma. Melek eşi cephaneli. Bütün kavayi eşi şekildemiş. Ve o mesailede tepahür etmiştir. Peki. hasıl etim Bu meleke hâsıldır, din idrak-i-l-kava'id-i-marneten i marneten id Madem ki melekenin manası budur, öyleyse felâ yedhulû ilmullâh-i Ve ilmun rasûl ve Cebraîl aleyhide selâm. Allah'ın ilmi, Rasûlullah'ın ilmi, Cibriye-evin'in ilmi, ne olma? meleketin dediğimiz zaman, ilmi meleket diye tanımladığımız zaman bu ilmin tahtına girmez. Çıkarmaya da uğraşmak için, çıkarmak için de uğraşmaya gerek yoktur. Girme. Aslında İzmirli'de çok bilgiler var. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Burada çok zaman geçiyor. Metinden fazla okuyamıyoruz diye her yeri de okuyamıyoruz. Ve yişem el melekati kullaha Bütün melekelere bu ilim bütün melekelere şamil olsa da, bütün meleke derken nedir? Bütün ilimlerin melekelerine şamil olsa da yine meleke kelimesiyle bu tarif ettiğimiz manada meleket kelimesiyle ne ilmullah, ne ilm rasul, ne ilm cebrail, hatta şerhte ilm-i mukaddidiyle Onların ilmi bu ilim kelimesinin altına girmez çıkarmak için de külfete gerek yoktur demiştikleri de, değil mi? Çıkarmak için külfet var mı? Var ya bu eğer girecek olursa ki şimdiki verecek olduğumuz manalar itibariyle girdi miyecek Allah-u ona da itiraz vardır. Girdi mi girmedi mi? Girecek olsa nasıl girerdi? Girmedi diyenler niye girmedi diyor. Bu hususada tartışma var. Bakınız. E usulün veyahut da ilim nedir? Usul ve kavaid. Hatta teşhirdir. Ve kavaid, kaidelerdir. Usul ilmi nedir? Kaidelerdir. Evi adlı idrak ha veya bu kaideleri idrak etmektir. Neden? Tabi an değil. Şimdi bir ilim kelimesini usul, şey, kavaid veyahut da idrak-ül kavaid diye anlatırsak bu banayı verirsek ilme o zaman ne olur? O zaman fekat kullu al-gulubul meşkurat. Yani de bahsetmiş olduğumuz, zikrettiğimiz Allah'ın ilmi, başının Allah'ın ilmi, Cibril'in ilmi ne olur? Bu tarifin içerisine girer. Girer de ne olur? Ve tasrucu bi kavlihi yu'rafu bihi. Yu'rafu bihi sözüyle de çıkar. Niye onunla çıkar? Ve en-fa'a li çünkü ne içindir? Sebebiyet içindir. O sebebiyet sözü ile ne olur? Allahu Teala'nın Raşulullah'ın, Kifriylemin'in bir de biz kattık Neydi o? Mukaddidin ilmi tarihten çıkardık. Çıkması o kadar kolay değil. Çünkü buna itirazlar var. Tekelir var burada. Zorlama var burada. Orada kalırız bari ama şurayı okuyen de olmazsa orada ne kalmış olalım ama burada e, şu konuyu okuyalım. Fakat il bu ilim ile ne kast Ama lakin la mütlak. Dedik ya alımlar ve kavramlar. İlim nedir? Kavramlar. Fakat bu kavramlar mutlak kavramlar. Eğer mutlak kaideler olsa idi doğru. Üçünün de ilmi yani Allah'ın başınıncığı bilenin ilmi bir demokriliği katacak ne olurdu Girerdi tarih? Ama mutlak kaideler değil bunlar. Bunlar nasıl kaideler? Delilden elde edilen, delilden malum olan kaideler. Delilden malum olan kaideler dediğin anda ne çıktı hiç gülmedi. Allah'ın ilmi buraya girmez o zaman. Çünkü Allah'ın ilminin delile ihtiyacı yok. Raşinullah'ın Sibri'yle eminin ilmi de girmez buraya. Onların delile ihtiyacı yok mu? Onların delile ihtiyacı var. Ancak onların bir kişinin delilden olması bizim gibilerin delilden bilgi edilmesi, kaide edilmesi gibi değil. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ben demin yukarıda herhalde okumadım onu ama orada o ifade geçiyordu. Bir ül haddi vahyen. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama vahiy yoluyla hadd. Vahyen hadd yoluyla. Hadd nedir? Anında indikar. Öyle deliline baktığında yok. O bizim için. Peygamberler için olan o ilimde hakikaten bu ilim delillerden ma'lum olan kavaittir onlardaki bilgidir. Ama bu nasıldır? Haddendir. Vahiy yoluyla, vahiy ile haddendir. Anında oluşur. Onlar delile bakarak hüküm üretmenler. O dediğim şey. Dolayısıyla buradaki kavaitten maksat an delil ise idrak-u ha diyor, idrak-u an delil ise Zaten girmez ki. O üç ilim gene girmez tabi. O zaman ne olması lazım girmesi için? Mutlak olması lazım. Peki burada mutlak mıdır? Hayır değil. İşte tekellüf budur. Diyordum ya çıkarmada tekellüf var. Tekellüf budur işte. Ya. Bu tekellüfe sanmak hiç girmemek için direkt tuttu ne yaptı? Nedir usul? ilimdir? Ölüm nedir? Melekedir dedi. Meleke deyince zaten girmemişler. Bak hiçbir tekellüf olmadı orada. Burada giriyorlar mı? Bilmiyorlar. Bir sorun. Çıkıyorlar mı? Çıkmıyorlar mı? ikinci bir sorun. İşte bu tekellüftür. Bu tekellüfe katlanmamak için musallıktaş da bize ölüm nedir? Melekedir dedi. Bunun önünü kapatmak için bunu alın Diğerleriyle uğraş, Uğraşırsanız bu Tek bununla burada ittifat edelim inşallah. Aslında <gülüyor> namut bakan. Belki da Ahmet Anceli'nin diye gidiyor. O anlatımları ona.